Herkese günaydın. Dün size Gökçeada Yıldız Koyun'da yer alan doğal sit alanındaki volkanik kayaları parçalayıp üzerine konteyner yerleştirdiklerine dair bir kampanya haberi verdik. Bu konuda TÜDAV'dan bir açıklama geldi hemen. Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkı TÜDAV'ın girişimiyle 1999'da Yıldız Koyun'da kurulmuştur ve resmi statüye sahiptir. Türkiye'de ise az sayıda denizel koruma alanı vardır. Bunların içinde aktif yönetime sahip olansa neredeyse hiç yoktur. Yani koruma alanları sahipsiz kalmıştır. Biz TÜDAV olarak buna bir çözüm bulmak için çabalarken diğer taraftan koruma bölgesindeki ziyaretçilere alternatif bir eko aktivite sunmayı amaçladık ve bir su altı patikası oluşturduk. Avrupa'da onlarca örneği olan bu patika Türkiye'deki ilk uygulama. Gökçeada, sualtı deniz parkında yalnızca mevzuat gereği kağıt üzerinde korunması mı daha doğru olur, yoksa genç çevre bilimcilerin doğaya sahip çıkarken bir yandan da insanlara bilgi ve rehberlik sağladığı etkin ve çok yönlü bir koruma alanına dönüşmesi mi? Bu hedef doğrultusunda ortaya çıkan yer ihtiyacı nedeniyle tüm imkanlarımızı zorlayarak bu projeyi hayata geçirdik ve ilk tercihimiz konteyner olmasa da, Başlangıç aşamasında böyle bir çözüm geliştirdik. Konteynerin koyulduğu yer ise projeyi hayata geçirmeden çok daha önce düzleştirilmiş bir alandır. Dolayısıyla konteyneri yerleştirmek için hiçbir kaya patlatılmamış, çevreye hiçbir şekilde zarar verilmemiştir. Yıldız Koy çok özel bir jeolojik yapıya sahiptir. Tüdav olarak bu konuya Gökçe Adayı konu alan kitaplarımızda sık sık Yer verdiğimiz gibi Gökçeada'nın tanıtılması ve korunmasına dair yayınlarda altını her zaman çizmişizdir. Konteyner tamamen taşınabilir bir yapıdır. Nitekim 15 Eylül'de kaldırılacaktır. Dileğimiz ve hedefimiz ileride koyla ve yerel mimariyle daha uyumlu bir yere kavuşmaktır. Fakat bölgedeki koruma çalışmalarını yürütmek için bir noktadan başlamamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Türkiye denizlerini korumak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek adına 20 yıla yayılan çalışmaları TÜDAV web sitesinden inceleyebilirsiniz. Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada Kaymakamlığı elbette faaliyetlerimizden haberdardır ve bize desteklerini sürdürmektedirler. Doğaya sahip çıkan ve bu uğurda aktif çalışan bir avuç insanız. Bu nedenle dayanışma içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz diyor TÜDAV yanıtında. Sanırım bu aşamada yapılması gereken bu kampanyaya imzalarını atanların, bunu TÜDAV'a şartlı bağış ile yeni ve uyumlu bir koruma ve tanıtım binası için destek olmaları şeklinde yeni baştan olayı ele almaları. Kahramanmaraş'tan Ali Kaptan'ın kampanyasıyla devam ediyoruz programımıza. Sporun yararları ve gerekliliği konusunda önemli ölçüde Fikir birliği sağlanmaktadır diyor kendisi. Özellikle erken yaşlarda spora başlamanın getireceği alışkanlık ileride yaşam boyu spora katılımın temellerini atacak. Sağlıklı ve zinde bir organizma kazanılmasına yardımcı olacak. Üretken ve mutlu bireyler olmayı sağlayacaktır. Öte yandan erken yaşlarda katılımla ilgili olarak bazı bilgilerin her kesim tarafından bilinmesi ve hatırlanması yararlı olacak Özen gösterilmediğinde yararlı olması hedeflenen uygulamalar küçük yaştaki bireyleri hem bedensel hem de zihinsel olarak olumsuz yönde etkileyebilmekte. Her çocuğun fiziksel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal gelişimi Birbirinden farklı. Ancak belli gelişim dönemleri, eğilimler ve belirli davranış kalıpları hemen her kesim çocukta ortak. Çocuğun gelişme dönemleri birbirinden kesin sınırlarla ayrılmaz. Gökkuşağı renkleri gibi bir önceki dönemin özelliklerinin geçişleri ve izleri bir sonraki dönemde de kendisine gösterebilir. Bu dönemlerin özellikleri anne ve babalar, antrenör ve eğiticiler hatta çocukların kendileri tarafından bilindiğinde hazırlanacak programlar daha başarılı ve sağlıklı olacak. Bu bağlamda spor, çocukluk ve ergenlik döneminde sağlıklı büyümeyi ve gelişmeyi destekler çok yönlü gelişmeye olanak sağlar. Gelişim özelliklerini bilen niteliklerin olması bu olanakların tüm gençlere ulaşılabilir yaygınlıkta bulunması gerekmektedir. Her çocuğun günde en az 4 saat kadar fiziksel olarak aktif olması gerekmekte. Bu şekilde kalp ve damar hareket solunum sistemi sorunlarıyla diyabet gibi daha ileri yaşlarda ortaya çıkma olasılığı olan hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması mümkün. Bugün ülkemizde ilk öğretim boyutunda beden eğitimi ve spor dersleri yok. Beden eğitimi dersleriyle öğrenciler geç tanışmakta ve uzantısı olarak meslek edinimi hareket sıkıntısı Stres ve obezite gibi problemler vatandaşlarımızda pek çok konuda sık oluşmakta. Bu bağlamda çağımızın hastalığı olan obezite ile mücadele ve küçük bireyleri ilgi ve yeteneklerine göre başarılı olacakları branşlarda yetiştirebilmek, ülke sporuna ve geleceğin bireylerine hem fiziksel hem de zihinsel açıdan faydalı olmak için beden eğitimi derslerinin ilk öğretim boyutunda beden eğitimi öğretmenleri tarafından verilmesi Diğer kademelerde ders sürelerinin arttırılması ve bu derslere üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümlerinden mezun olan konunun ehli, yeterliliği olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin girmesi şarttır diyor kaptan bu kampanyasında. Ve şimdi İstanbul'da devam edelim. Mustafa Tekin'in kampanyasına kulak verelim. Her gün yüzlerce kişi gece 12'den sonra İstanbul'da bir yakadan bir yakaya gitmek için... O saatte açık olan tek ulaşım aracı olan metrobüsü kullanıyor. Anadolu yakasında oturan bir kişinin gece 12'den sonra Atatürk Havaalanı'nda uçağı olduğu zaman ya erkenden gidip saatlerce bekliyor ya da metrobüsü kullanıp üstüne taksi parası vererek havaalanına ulaşımını öyle sağlıyor. Ama Marmaray ve metro açık olduğu sürece hem daha güvenli hem de daha az masraflı bir şekilde ulaşımı sağlayabiliriz. Yetkililerden Marmaray ve Atatürk Havaalanı metrosunun her saat açık kalmasını İstiyoruz diyor Tekin. Her çağdaş kentte olduğu gibi esasında. İzmir'e uzanalım şimdi de Mustafa Akça'nın kampanyasına kulak verelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kartlarının geçtiğimiz senede İzmir'in kart olması nedeniyle ve şehirde belediye kuruşlarının işlettiği teleferik, otoparklar, bisim ve benzeri sisteme ücret ödeme entegre edeceğinden dolayı eski kent kartlarının değişimi isteniyor ancak satın alınması karşılığında 7 lira kart ücretinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin değişimi zorunlu kıldığı yerde ücret talep etmesi asla etik bir davranış değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Akbil'den İstanbul Kart'a geçiş sürecinde olması gerektiği gibi ücretsiz değişim sağlamış olup İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konudaki yanlıştan dönmesini talep ediyoruz diyor Akça bu yararlı dönüşümde ekstra ücret alınmasını istemediği kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere ülkemizden derlediğimiz vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Hatta başlattığınız bu kampanyalar programımıza konuk olarak dinleyicilerimizle de buluşabilir. Yarın sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Osman Uygar Özesli.